2004 yılında Deutsche Welle ile Beethoven feste başladık. Sadece Beethoven'ın müziğinde icra etmek değil, bu müziğin ne anlama geldiğini de, de farklı bölgelerdir. Yani kültürler arası bir köprü oluşturmayı sağlayabilir mi bu müzik ya da sağlayamaz mı bu sorunu cevaplanması önemliydi? Deneyimlerimiz gösterdi ki bazı ülkelerde gençlik orkestrası ya da klasik eserlerin icrasını, aynı zamanda çağdaş müziğin icrasını ödeyecek hoca bulmak çok zor. Son yıllarda bir yolculuğa başladık. 2004'te Pekin'e gittik, ardından Polonya'ya, 2006'da Güney Afrika, bir sene sonra Mısır, ardından Vietnam, 2010'da Brezilya ve geçen sene de. Urak gençlik orkestrası ile çalıştık. Brazil, we have since then a very strong connection to youth orchestra in Brazil. And last year Iraq. So this was also very, arada, very Zira, um, it's, it's really very very dangerous situation again in hmm. like bütün bu Bağdat'ta olanlar. O zamanlarda zaten Skype üzerinden eğitimlerimizi gerçekleştirmiştik. Evet, yani yeni medyayı kullanmak dünyaya açılmak için de epey önemli. Bunu da söyleyelim. Şimdi de Türkiye Gençlik Plermen Orkestrası ile çalışıyoruz ve önümüzdeki 3 sene boyunca da Türkiye'den orkestralarla çalışmaya devam edeceğiz.